Bu cezayı hem o devirde yaşayanlara hem de gelecek nesillere uyarıcı bir ibret müttakilere de bir ders olsun diye verdik. Bir zamanlar Musa kendi kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa ise onlara Böylesine cahillik etmekten Allah'a sığınırım cevabını vermişti. Müttaki takva sahibi, takva ise Bakara suresi 2. ayette açıkladığı gibi ibadet ve güzel işler yaparak zarar veren şeylerden kendini korumak demektir. İneğin bir ölünün katilini ortaya çıkarmak için kesildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Hani siz bir adamı öldürmüş, suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Oysa Allah örtbas edip sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. İneğin bir parçasıyla öldürülen adama vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir de aklınızı başınıza almanız için size kudretini açıklayan delilleri gösterir. Bakara 72-73 Bizim için Rabbine dua et de kesilecek ineğin niteliklerini bize bildirsin dediler. Musa da Allah onun ne çok geçkin ne de çok körpe dinç bir inek olmasını istiyor. Haydi artık size emredelerini yapın bakalım dedi. Bunun üzerine bizim için Rabbine dua et de onun rengini bize bildirsin dediler. Musa, Allah onun bakanların içini açacak parlak renkte, sap sarı bir inek olmasını istiyor dedi. Yine onlar, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl olacağını bize daha açık seçik bildirsin. Zira sözü edilen sığırı karıştırmadan bulmamız oldukça zor. İnşallah isteneni buluruz dediler. Musa Allah buyuruyor ki, dedi, o henüz boyun koşulup toprak sürmemiş, hiç ekin sulamamış, alacasız ve kusursuz bir inektir. Onlar, işte şimdi gerçeği anlattın diyerek ineği satın alıp kestiler. Az kalsın kendilerine emredilen şeyi yapmayacaklardı. Yahudiler, kendilerinden bir inek kesmeleri istendiği zaman herhangi bir inek, keserek Allah'ın emrini kolayca yerine getirmek varken inek hakkında gereksiz sorular sorarak işlerini zorlaştırmışlardır. Allahu Teala Müslümanları bu konuda uyarmış ve ey iman edenler açıkladığı zaman sizi sıkıntıya sokacak konularda soru sormayın. Maide 101 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de gereksiz yere çok soru sormaktan Allahu Teala'nın hoşlanmadığını belirtmiştir. Buhari, Müslim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 Hatta taştan da beter oldu. Çünkü öyle taşlar vardır ki bağrından ırmaklar çağlar. Öylesi de vardır ki çatlayıp arasından sular akar. Bazısı da Allah korkusundan yuvarlanıp düşer. Sizin yaptıklarınızdan ise Allah habersiz değildir. Bu surenin 67. ayetinin notunda belirtildiği gibi allah Teala İsrail yollarından haksız yere öldürülen bir adamın katilini meydana çıkarmak için kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurmasını, onun da canlanıp katiline haber vermesi uygun görmüştü. Esasen Cenab-ı Hak bu olayla daha önemli bir gerçeğe işaret etmekte, bir ölünün bu şekilde diriltilmesiyle bütün insanların öldükten sonra kıyamet gününde yeniden diriltilmesinin kendisi için aynı derecede kolay olacağı hatırlatmaktadır. Şu ayet de. Bu gerçeği vurgulamaktadır. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Lokman 28 Ayette ayrıntı verilmemişse de Allah ölüleri böyle diriltir sözü ölünün diriltilerek katilini haber vermiş olduğuna işaret etmektedir. Bu mucize etrafımızda ve kendi üzerimizde sürekli olarak tekrarlanan mucizelerden farklı bir şey değildir. Kesilmiş bir ineğin bir parçası bir ölüye hayat vermekten ne kadar uzak ise canlı bedenlerinin başlangıcını teşkil eden ve onların canlanmasında rol alan şeyler de cansızları canlandırmaktan o kadar uzaktır. Bir tohum veya bir yumurta cansız olduğu gibi onların canlanmasında rol oynuyor görünen ısı Işık, su, hava, toprak gibi şeylerin tümü de cansızdır. Ve bir ölüyü canlandırma konusunda bir inek kemiğinden daha ileride değildir. Cansız tohumdan canlı ağaca, cansız yumurtadan canlı kuşa uzanan olaylar zinciri içinde hayatın nerede başladığı ve nasıl ortaya çıktığı ise bütün akıllara ve bilme meydan okuyan bir mucizedir. Ve bu mucize her an, her yerde... Gözlerimiz önünde sayısız örnekleriyle devam eder. Gider. İşte Allah ülleri böyle dilitir ve ayetlerini bize gösterir. Akıl edelim diye. Verdikleri sözden döndükleri için onları lanetledik. Kalpleri de katılaştırdık. Maide 13 Yazıklar olsun Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara. Zümer 22 İman edenlerin Allah'ın zikrine ve Hak olarak inan Kur'an'a karşı kalplerinin yumuşaması zamanı hala gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasın ki üzerlerinden uzun bir zaman geçince kalpleri katılaşmış ve bir da yoldan çıkmıştı. Halit 16 Allah'ın kudreti karşısında dağlar bile parça parça olur. Şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik sen onu Allah korkusundan Baş eğmiş parça parça olmuş görürdün. Haşr 21 Belirlediğimiz vakitte Musa Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca o Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Allah ona sen beni asla göremezsin ama şu dağa bak eğer o da yerinde durabilirse sen de beni görürsün buyurdu. Rabbi kendini daha gösterince onu paramparça etti. Araf 143 Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında da ürperilmesi ve sadece ondan çekinilmesi gerektiği pek çok ayette belirtilmektedir. Sizin yaptıklarınızdan ise Allah habersiz değildir ayeti Bakara suresi 140. ayette de geçmiş. Geçtiği diğer yerler orada gösterilmiştir. Şimdi onların size inanmadık İnanmalarını mı bekliyorsunuz? Oysa onlardan bir kısmı Allah'ın kelamını dinleyip anladıktan sonra bile onu kasten bozup değiştirirler. Ayette daha önceleri bazı hahamların, Tevrat'ın Allah kelamı olduğunu anladıktan sonra bile onu tarif ettikleri, bozup değiştirdikleri hatırlatılmaktadır. Bu vesileyle şu ayetlerde hatırlatılmalıdır. Ehli kitaptan bir kısmı aslında kitapta olmadığı halde sizin kitapta öyle olduğunu zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Böylece çarptırdıkları şeyi Allah göndermediği halde onun Allah'tan olduğunu söylerler. Onlar bile bile Allah adına yalan uydururlar. Ali İmran 78 Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla inandık diyenlerden, kafirlikte birbirleriyle yarışanlarda, Yahudilerden, yalanı can kulağıyla dinleyen ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına casusluk edenler de seni üzmesin. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirirler ve dindaşlarına eğer size şu hüküm verilirse denileni yapın.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 biz de inandık derler. Baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açtığı gerçekleri Rabbinizin huzurunda size karşı delil olarak kullanırlar diye mi tutup onları anlatıyorsunuz? Bu kadarı bir şeye akıl erdiremiyor musunuz derler. Burada münafık Yahudilerin tavrı anlatılmaktadır. Onlar Resul-ü Ekrem'in özellikleri veya bir zamanlar İsrailoğullarının yaşadıkları hakkında Tevrat'ta verilen bilgilerin Müslümanlara anlatılmasını doğru bulmamışlardır. Onlar Müslümanların bu bilgileri hem dünyada kullanmalarından hem de kıyamet gününde Allah'ın huzurunda söyleyerek kendilerine üstünlük sağlamalarından çekinmiştirler. Şu ayette münafık Yahudilerin tavrını anlatmaktadır. Münafıklar İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inanıyoruz derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise aslında biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler. Bakara 14 Aklınızı başınıza almayacak mısınız? Şeklinde de tercüme edilebilecek bu ayetin geçtiği diğer yerler Bakara suresi 44. ayetin dipnotunda gösterilmiştir. Yoksa onlar Gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Şu hale bakın. Onlar sıf peygamberlerden gizlenmek için göğüslerini çevirip kaçıyorlar. Ama onlar örtülerine büründüklerinde bile Allah onların gönüllerinden geçeni de açıkça söylediklerini de bilir. Çünkü o kalplerde olan her şeyi bilir. Hud 5 Elbette Allah onların gizlediklerini de Açığa vurduklarını da bilir. Nahıl 23 Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinde sakladıklarını da açığa vurduklarını da bilir. Nemil 74 Kasas 69 O halde onların sözü seni tasalandırmasın. Biz onların gizliliklerini de biliriz. Açığa vurduklarını da. Yasin 76 Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. O kalplerde olan her şeyi bilir. Yaratan yarattığı bilmez mi? Onun bilgisi her şeyin bütün inceliklerini kapsar ve o her şeyden haberdardır. Mülk 13-14 Onların bir kısmı da ümmidir. Okuma yazma bilmez. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeyler. Bir takım kuruntulardır. Onlar sadece yanlış fikirlere kapılmışlardır. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Onlara şöyle de eğer doğru söylüyorsanız haydi getirin delilinizi. Bakara 111 Allah'ın vaat ettiği bu mükafat ne sizin kuruntularınıza göredir ne de ehli kitabın kuruntularına göre. Kötü bir iş yapan onun cezasını görecek ve Allah'tan başka da ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamayacaktır. Nisa 123. Yazıklar olsun o kimselere ki kitabı kendi elleriyle yazarlar. Sonra da küçük bir dünya menfaati için bu Allah tarafından gönderilmiştir derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, yazıklar olsun kazandıkları yüzünden onlara. Ehli kitaptan bir kısmı aslında kitapta olmadığı halde sizin kitapta öyle olduğunu zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Böylece çarptıkları şeyi Allah göndermediği halde onun Allah'tan olduğunu söylerler. Onlar bile bile Allah adına yalan uydururlar. Ali İmran 78 Bir de birkaç gün hariç. Bize kesinlikle ateş dokunmayacak dediler. Onlara şöyle de, bu konuda Allah'tan bir teminat mı aldınız? Eğer öyleyse ne ala, zira Allah verdiği teminattan asla dönmez. Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Onların yüz çevirmelerinin sebebi, bizi ateş sadece birkaç gün yakacaktır demeleridir. Uydurdukları bu tür şeyler dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır. Ali İmran 24. Bazı Yahudiler dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğunu, böylece her bin yılı için bir gün olmak üzere toplam 7 gün cehennemde kalacaklarını, bazıları da atalarının buzağıya taptıkları süre kadar olmak üzere 40 gün ceza göreceklerini, daha sonra cennete gireceklerini ileri sürmüşlerdi. Hayber'in fethinden sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere kimler cehennemliktir diye sormuş. Onlar da biz orada az bir süre kalacağız. Sonra biz çıkacağız. Bizim yerimize oraya siz gireceksiniz deyince Allah'ın elçisi onlara yıkılıp kalın orada. Biz asla oraya sizin yerinize girmeyeceğiz buyurmuştu. Buhari Ahmet bin Hanbel